Dilöz diyordu ki, Zelma Zorşen olan sözünde buradaki Mazonun Sadiz'le ilişkisi Dilöz'un yorumunda yahut da söyledi dikkat çekti yorum diye ama dikkat çektiği şekliyle bize. Asla gerçek bir sabitle bir mazunun beraberini düşünebiliriz. O için aynı değildir. Halbuki söz konusu olan şey arzunun üretiminde ikisi arasındaki Gelişen, gelişen, gelişiler. Sabit olanlar, sabit gibi olan ya da sabit olanlar e, mazo arasında. Yani veya da şizofrenlerin organsal bedeni de ne mazonu bile benziyor, ne de uyuşturucunun bile benziyor ortak bir şey var. Her biri arzunun içkinlik planını oluşturup yani o şey planı aşkın olmayan içkinlik planını oluşturuyor ve içkinlik planını da organsız bedenlerin bir tür yan yana gelerek arzuya ait olan dayanıklılık planı vücudun direnci dayanıklılığı kuvvetten düş, düşmeme hali ne zaman ki halbuki ne zaman ki arzu burada bazen ihanete uğruyor yahut lahmetleniyor yahut içkinlik planından alınıp koparılıyor her zaman Orada bir papaz bulmak lazım. Onu aşkınlığa çeken, Tanrı'ya çeken, devlete çeken vesaire. Yani uçturucu için devlet mesela. Ve bu papazın yaptığı şey aşkınlığın kanununu içki arzunun. Çikinleşen bir arzunun içinden koparıp arzuyu alan ve onu aşkınlığın tarafına çeken Dolayısıyla bir tür köksaplısal bir vaziyetten ağaçvari bir düşünceye doğru çeken gibi karşılıklar. Bu azınlıklarla çok olan bir şey yani e, her seferinde kimlik dışına çıkıldığı zaman her seferinde minör doğru gittiğiniz zaman bir şey yakalayıp onu çekebiliyor işte o papaz o siyasi papaz da o parti, ideoloji, etnik e, ideoloji vesaire. ya yani cinsel yani aşkın olan her şey major Tüm minörlüğü yok eden şey o. Yani minöre ya sen azınlıksın diyor. Dıştınak üzere. Yahut da minör olan yersiz yusuzlaştığı zaman da ondan da rahatsız. Ondan her iki taraf rahatsız. Hem ee, hakim kimlik hem de kendi azınlık kimliği rahatsız çünkü yersiz yurtsuzlaşmanın getirmiş olduğu bir kaçış çizgisi aynı zamanda bir tür hainlik ama hainlik zaten ilginç olan şey kendisi hain olabiliyorsan yersiz yurtsuzlaşabiliyorsun çünkü Anarşim, baş, yani. baş kaldırmıyor. <gülüyor> Sert sertteki evet olabilir ama e, dövüşün hainleri yer altı hainleri. Yani e, direkt karşı çıkmak yerine kim kimliğe veyahut kendi kimliğindeki ideolojiye yani tek ve çok arasındaki ilişkiden bir çoklaşma çıkarttığında kendinden kaçış çizgisi anaşık bir şey olmaktan çok katmanları katmansızlaştıran bir kaçış oldu katmanlar aslında bir tür organsız bedeni ideolojiye doğru çeken şey, tarih var katmanlarda. Yani soy kütüğü var, jeneoloji var. Katmansızlaştırma en içinde jeolojidir. Köprakların kayması. Onun için düzene veyahut Tanrı'ya karşı çıkmak değil başka bir yere dönemek, yeni silahına bak o anlamda. Kaçı ve yersiz yurtsuzlaşma bekleri. Yahut Guattari'nin çok kullandığı bir Gabra moleküler oluş bir düşünce olarak yahut bir siyasi elem olarak hakim olanı karşı çıkmaktansa yersiz yurtsuzlaşma vektörü içinde her altında giden bir başka alan açma ve o alan o kadar sessiz ve derinden ki ve hiçbir küke bağlı olmaksızın onun için köksak nereden, nereye gitti, hangi noktaya gittiği takip etmek imkansız. Buna periskvaktari moleküller de bir geliyor. Zamanın akışı içinde 3 sene, 5 sene, 10 sene, 15 sene neyse bakıyorsunuz ki birdenbire her şey değişmiş. Yani e, ağaçvari ikili ilerlemelerle girişen bir karşı çıkış değil. Yer altından giden ve günün birinde birdenbire ortaya çıkan bir şey. Bir Kafka'nın e, Çin setti üzerine olan... E, ...hikayesindeki örnek gibi... ...yahut da... E, ...Thomas Bikonesi'nin... E, Tartarların e, ...çölü... ...hikayesinde olduğu gibi... ...şöyle bir... E, ...şey söyleniyordu... ...Çin İmparatoru... ...uzaktan... ...toz bulutu halinde ve Moğolları yahut yani göçebeleri geldiğini görüyor ve toz bulutu birdenbire ne olduğu hangi zamanda olduğu belli olmaz bir şekilde öbür tarafa geçmişken bütün bir şehri içinden kat edip oraya girmiş bile yani Takip edilmesi imkansız bir şekilde ortaya çıkan bir yeni durum. Yani bunu aslında Türkiye yaşamakta şu anda birçok şekilde. E bir büyük bir yani gerçekten siyasi sosyal bir krizin içinde. Fransa da aynı şey yaşamakta. Yani çok çok yaygın yaşamakta. Belki Arap ülkelerindeki oluşmakta olan şey bununla alakalı. Yerleşmiş bir hakim düşünceli günün birinde arkada kalması günü inceleyememesi bile bakılıp bakılmış ki başka bir yere gidilmiş gidilen yerin farkında bile değil kimse. Moleküler kök sapsal minör organsız bedenin bu içkinlik planına yerleşerek kesişmesi öbür organsız bedenlerle ve yeni bir dayanatik planının uzması bu alttan alta gelişen ve günün birinde pat diye ortaya çıkan e, yeni vaziyetin, düşünce, yeni bakış, ne adlandırırsanız adlandırın. Aşkınlaşma hareketini oluşturan ve arzuyu çekip oradan alan, organsız bedenin üzerinden kopartan, olumsuzun kanununu arzuya dikte etmeye kalkan aşkınlık ve papaz bitir. Ve e, burada bir örnek var. Şöyle söylüyorlar. Mesela papaz diyor kitapta Kuzey'e doğru döndüğünde Papa dedi ki Arzu eksiktir Laka Freud'e şey. Eksik üzerine kurdu Yani öznenin Eksik hissettiği şey Arzu Başkınlaştırılmış Ve eksik üzerine kurulmuş Arzu pozitif bir şey olmaktan çıkıp Negatif bir şey herhalde gelmiş onun için negatif kalır, olumsuz kalır. Burada o zaman Papa Zil şeyini yapıyor, kurbanını veriyor ve kastreliyor Arzu. Arzu kesiliyor, akışkan Arzu kesilmiş, kastrelenmiş. ve işte bu bir piyes gibi düşünün bütün erkekler ve kadınlar kuzeyli kuzey papaz hep beraber bağırmaya başlıyorlar eksik eksik eksik bu ortak kanundur sonra papaz güneye dönüyor diyor ki arzu aslında zevke doğru yönelmişleriz. Çünkü öyle papazlar var ki, tabii kilise bunlarla uğraşıyor. Hedonist, keyifçi ve aynı zamanda orgazm seven pazarlar. Zevk yine eksik gibi. Arzunun akışkanlığını ikinci kesen şey. Güne dönük tezahür. Çünkü burada arzu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 yeni bir kurban daha var o zaman papaz diyor ki fantazma ve mastürbasyon arzuyu başka türlü boşaltma hali sonra doğuya dönüyor papaz ve orada bağırıyor Arzu haz duymayı engelleyen bir şeydir. Haz duymayı. Arzu bırakın, rakın haz, haz'a. Juizans. Ve burada yine böyle bir haz duymada aslında hayatın eksikliği üzerine kuruldur. Artık tek fantazma melekisi ortaya çıkıyor. Ama diyorlar ki Batıya hiç dönmedi Papaş. Çünkü Batı'nın denetli planı, ha bu ya coğrafik düşünmeyin bunu, hani, Avrupa Batı kuzey, güney diye bakmayın. Çünkü şöyle bir şey var Doğu, batı doğuya gitmenin en kestirme yolu diye Bakın bakıyorlar. Yani buraya gittiğiniz zaman orayı buluyorsunuz. Batı burasıysa dünya yuvarlak olduğuna göre batıya gideni de bir gün kendinizi doğuda buluyorsunuz. Yani ee, batı Doğulu'ya giden en kestirme yoldur. Onun içinde yersiz yurtsuzlaşan bir batı vardır. O halde psikanalizin bir papaz olarak üç tane ilkesi var. Biri Zed işte Freud'un meşhur Zedilgesi, Eros, öbürü Ölüm, Ölüm günüsi, değil mi? Ve gerçek, gerçek ilkesi Herber Marküz'de hatırlarsanız çalışmayı gerçeklik ilkesi üzerine oturtup e, zevki de tam karşısına koyuyordu. Burada o anlamda gerçek, ölüm ve zevk. Arzu kesen üç tane, aşkınlaştıran üç tane öge. Bu organsız bedenlerin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 Bütün bir birbirlerinle kesişme ilişkisindeki yeğenlikleri oluşturuyor. Entansitilleri oluşturuyor. Çünkü organsız beden, organizmaya karşı olan tek şey. Organlardan bir merkezi yakılanma çıkar yakı çıkartmak.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 büyük bir yersiz yurtsuzlaşma hareketi oluşturuyor. Halbuki özneyi oluşturmuş olan, psikanizin özneyi oluşturmuş olan zevk kavramı, isterse yapay bir zevk olsun isterse haz olsun, isterse boşalma olsun arzuyu yerine yurduna sokan onu bir özledi birleştiren hareket.